94.9 Açık Radyo'da Yeni Bir Deniz Aşığı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Midilli Adası'ndan telefon hattımızda Metin Kodalak var. Metin merhaba. E, merhaba Deniz. E, nasılsın? Adada hava nasıl? Midilli nasıl? Bozca'da gayet güzel güneşli, günlük güneşli bir hava bugün. İyi, iyi. Bu aralar hava fena değil. Güneşli gidiyor. Tabii, e, ama bir de adanın genel havası. Ee, nasıl ondan daha çok bahsedeceğiz onu anlatacağım. Baya hareketli, baya ne olacağı kestirilemez bir durumda şu anda. Evet çok merak ediyoruz. Ee, takip de etmeye çalışıyoruz ama senden tabii en doğru e, içinden bu haberleri alacağız. İstersen onlara başlamadan önce e, genelde öyle yapıyoruz. Dinleyicilerimiz gayet iyi biliyorlar. Senin kişisel hikayenle başlayalım istersen. Nasıl geldin adaya, nasıl düştün Midilli Adası'na diyelim. Yani hani bir adalı olarak. Çünkü adalarda bazen yokluk da yaşanabiliyor. Ve nasıl düştün sorusu gelir yani bu adalarda yaşayan insanlara. Ben de sana bunu sormuş olayım. Bir yandan da memnun olduğunu görüyorum. Yani yıllardır tanıyorum seni. Memnun olduğunu da görüyorum. Bunu değiştirmek için bir çaba sarf etmiyorsun. Yok halimden memnunum, Halimden memnunum. Şu andaki konularla alakalı son derece güncel bir iş yaptığını düşünüyorum. Onlarla ilgili Hı -hı. de bilgileri alacağız ama istersen ilk önce senin kişisel hikayenle başlayalım. Ne yaptın, nasıl tamam. geldin buralara? Valla çok da böyle uzun tutmayayım bu kısmı. Ama şöyle diyeyim, beni buraya hangi rüzgar attı? İlk defa... 2004-2005 yazı daha o zamanlar üniversitede okurken e, işte Midilli adasına ilk defa gelmiştim. E, sonuçta yakın yer, işte Türkiyeye yakın, e, işte adalar güzel falan. Yani böyle bir e, yaz tatilinde bir haftalığına e, Midilli adasına gelmiştim. E, çok hoşuma gitmişti. Burada sadece ada işte deniz güzel, yemek güzel falan filan değil. İnsanlarla da tabii işte insanlarla. Da. ...çok iyi anlaştık, bir anda böyle dost olduk falan derken, onlar müzikle de ilgileniyorum ben, müzisyen insanlarla tanıştım burada. Karşılıklı böyle bir anda kaynaştık çabucak. Sonra onlar Türkiye'ye geldi, ben tekrar Midilli'ye gittim, sürekli gittim, geldim derken... ...zaten ben ilk buraya geldiğimde Ayvalık'a tekrar dönerken aklımda bir süre sonra inşallah ben burada hayatın bir kısmını geçireceğim demiştim... Onun üzerinden çok yıllar geçti. 2014 senesinde artık bunun üzerine ben işte okudum, çalıştım, şunu, bu ne yaptım, işte yurt dışına çıktım, dışındaydım falan. 2014'te yazımda Midilli'ye taşındım ve o zamandan bu yana da Midilli'deyim. Bir tarafa da çok kımıldamacı gibi niyetim de yok açıkçası. Galiba da doğrusunu yapıyorsun. Çok barışçıl, <gülüyor> harika, çok güzel bir yer. Darısı böyle hayalleri olanların gerçekleştirmesi temennisiyle diyelim. İnsan gelecekte ne olacağını da öngöremiyor. Yani o zamanlar ben buraya gelirken benim hayalimde ne vardı... Nasıl bir Midilli Adası vardı veya ne gibi bir hayat yaşamak istiyordum? Şu anda benim gerçekliğim nasıl? Tabii bunun arasında büyük farklar var. Yani bir yanda işte bir ada hayatı, işte daha sakinlik, rahatlık, huzur, diğer güzel şeyler benim hayalimde varken... ...şu anda içinde bulunduğum durum çok daha e, kaotik, karmaşık ve açıkçası trajik. Evet. Ama işte hayat bu. Ta kendisi. Ne iş yapıyorsun Midilli Adası'nda Metin? Dinleyicilerimize doğru anlatabilirim. Aslında şöyle diyeyim hep. Burada birçok farklı iş yaptım. Ama son 3 yıl, yaklaşık 3,5 yıldır Midilli Adası'ndaki mülteci kamplarında çalışıyorum. Bir sivil toplum kuruluşunda, bir insani yardım kuruluşunda çalışıyorum. Midilli'deki Morya ve Karatepe kamplarında yaptığım iş ne diye soracak olursanız, sen sormadan ben söyleyeyim. Ee, burada bir çocuk koruma ekibinde çalışıyorum. Ee, esasen yaptığımız iş çok kabaca şöyle söyleyeyim: e, durumu daha hassas, daha zor durumda olan çocuklara yardım etmek, onları ihtiyaç onların ihtiyaçlarını gidermek. Ya da onları ihtiyaç olduk, ihtiyaç dedikleri servislere bağlamak. Yani nasıl bir şey? Şöyle diyeyim. Esasen bizim çalıştığımız kişiler, yani kastettiğim çocuklar ya refakatsiz, yani tek başına adaya varmış, artık ailesi var ya da yok. Ama sonuçta adaya tek başına varmış, refakatsiz çocuklar. Ya da ailesiyle birlikte olan, ama e, görece, görece diğerlerine göre daha ciddi sorunları olan çocuklar. Yaptığımız işler kabaca, e, mesela e, eğer kağıtlarla, belgelerle ilgili bir sorunları varsa onlara avukat veya işte hukuki destek sağlamak, avukat bulmak. E, psikolojik ihtiyaçları varsa onlara psikolog ayarlamak, bulmak. E, bunun gibi tıbbi eğer e, desteğe ihtiyaçları varsa yine o işleri yapmak, yani hastane, doktor işlerini halletmek ve bütün bunların yanı sıra aynı zamanda da e, o çocuklarla birlikte olup onlara e, ayrı etende destek olmak tabii refakatçi çocukların sorunları ayrı e, aileleriyle birlikte olan çocukların sorunları ayrı e, şimdi çocuk koruma koruma ekibinde çalışıyorum dedim ama sonuçta sadece derdimiz çocuklar olmuyor sonuçta çocuğun sorunu aynı zamanda ailenin de e, sorunu oluyor bu yüzden bütün aileleri de birlikte ilgileniyoruz. Yani durum o kadar zor bir e, hal ki burada. Yani artık elimizden ne gelebiliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yani bütün işte sorunları çözüm buluyoruz, onların hayatını kurtarıyoruz gibi bir iddiam kesinlikle yok. Ama şu zor durum içerisinde ne kadar faydalı olabiliyorsa işte o kadar olmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz depremde çalışmak gibi bir şey aslında bu anladığım kadarıyla. Bilemiyorum. Depremden belki biraz daha zor bir durum olabiliyor. Çünkü yani şartlar farklı. Tabi burada insanlar ağır e, travmatik süreçlerden geçip e, sonuçta buraya varmış insanlar. Yani başlı başına sadece işte Moria kampı ya işte bu mülteci kampının durumu değil. Bütün olay insanın kendi ülkesinden başlıyor. Orada yaşadığı sıkıntılar. E, daha sonra o yolculuk boyunca yani buraya varana kadar bütün geçirdiği, yaşadığı sıkıntılar ve ayrıyeten de e, şu anda burada bulunduğu durumda yaşadığı sıkıntılar. O yüzden bana biraz daha sanki şey gibi geldi. Ha e, ağır bir durummuş gibi geldi. Evet. Ben yardım etme ve sistematik açısından aslında söylemiştim onu. Ha, ha, ee, ha, yani tamam. her tamam. her tarafa saldırman gereken bir iş. Hiçbir şeyi atlamaman gerekiyor. Ee, i̇nsanları atlamaman gerekiyor. O bakımdan söylemiştim. İstersen tamam. şöyle bir şey yapalım. Mülteci krizinin hikayesini senden başından itibaren dinleyelim mi? Sonra da en sonunda da bugünkü durumu iyice konuşuruz. Tamam, olur. Ee, burada esasında Midilli adası e, tarihi bakımından tarihi bakımından da bir mülteci adası. Ee, burada Midilli'nin e, dikili tarafına bakan limanın liman tarafında e, bir heykel var. Anadolu Anne heykeli, bir anne kucağında bir tane bebek, iki tane çocuğu da eteğine yapışmış durumda ee, bir heykel var. Yani bu heykel aslında bundan 100 sene 110 sene önce yaşanmış bir durumu anlatıyor. Ancak bu heykel burada aynı zamanda da canlanmış, ete kemiğe bürünmüş halde 100 sene önce yaşanan şeylerin benzerleri tabii aynı şey olamaz ama benzerleri yine burada da yaşıyor. Yani yaşanıyor. Yani Midilli aslında bir mülteci adası. Bu olay işte birkaç sene önce başlamadı ama şöyle diyelim bundan çok daha önce de burada yani olaylar 2015'te başlandı, 2015 diye alayım ben ama 2015'ten önce de e, buraya geçişler e, tek tük zense şekilde oluyordu. Fakat 2015 itibariyle, e, 2015 yazı itibariyle Türkiye'den bu tarafa geçişler inanılmaz derecede arttı. E, 2015 senesinde yaklaşık 1 milyon insan e, Türkiye'den, ee, Yunan adalarına geçiş yaptı. Şöyleydi durum ilk başta. Ben size 2015'in baharından itibaren başlayayım. Ee, günde yaklaşık 300 kişi, 400 kişi falan geliyordu. Sonra artık bu e, iyice bir ivme kazandı. Yaza doğru 2000, 3000, 4000, neredeyse 5000 günlük e, varışlar oluyordu. Yani eğer Midilli'de, biraz Midilli'nin kuzey tarafında daha çok. E, şöyle birazcık yüksek bir tarafa çıksanız, oradan böyle rahatlıkla e, gelen botları sayabiliyordunuz işte bak orada var sağdan geliyor oradan iki tane çıkmış üç tane geliyor oradan falan gibi böyle bir durumdu çok uzatmayayım şöyle e, tabii o zamanlar daha bu e, çok hiç kimse böyle bir şeyin ne evrileceğini beklemiyor e, bilemiyordu sürekli botlar geliyor daha ortada ne Birleşmiş milletler var ne sivil toplum kuruluşları var ne halk bunun nasıl bir şey nasıl bir şey olacağını bilemiyor falan çok Kaotik bir durumdu. Sürekli insanlar geliyor. Genelde de adanın kuzey tarafına e, varıyorlardı. Çünkü mesafe daha kısa veya geçiş oradan daha emniyetli. E, adanın kuzey tarafına varıyorlardı. Oradan varan or Oraya vardıktan sonra da e, Midilli merkezdeki e, polise kayıt olmaları gerekiyordu. Bu da yaklaşık 50-60 kilometrelik bir yol. O zamanlarda ilk başta tabii hiçbir şey yoktu. Yani varan insanları e, taşıyacak bir araç, otobüs veya bir hizmet yoktu. Yani o zaman 2015 yazında eğer Midilli'de olsaydınız, e, asfalt yolda, e, yaz sıcağında e, yolda yürüyen yüzlerce insan görürdünüz. Yani erkeği, kadını, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, e, Ağustos sıcağında e, yaklaşık 60 kilometre yolu, Yürümek zorundaydı çünkü onlar için ayarlanmış bir otobüs servis bir şey yoktu. Ve aynı zamanda da eğer siz kendi hususi aracınızı almak isteseniz ee, sorun yaşıyordunuz. Önceden polise haber vermeniz lazımdı. Eğer polise haber vermezseniz sonuçta ceza e, yiyebiliyordunuz bu yüzden. Ve bu insanlar böyle böyle e, midilli merkeze geliyorlardı. Sonra oradaki amaç şuydu, polise kayıt olup kayıt belgesini aldıktan sonra da bu sefer bilet alıp Atina ya da Selanik tarafına bilet alıp doğrudan Yunan ana karasına gitmek. Tabi amaç Yunanistan'da kalmak değildi, oradan doğrudan Yunanistan'ın kuzey tarafından, Makedonya, Sırbistan üzerinden, işte Avusturya, Almanya artık Avrupa'nın neresine artık gidebiliyorlarsa. Böyle bir rota vardı. O zamanlar değişimler olmaya başladı Midilli'de. Mesela seyahat acenteleri açılmaya başladı. Böyle mantar gibi bir anda seyahat acenteleri çıktı. E, Midilli'den alıp sanki paket dur gibi yani içinde gemi e, bileti dahil. Ondan sonra Atina'nın Pire Limanı'na varınca orada doğrudan otobüs bekliyor ve doğrudan Yunanistan'ın en kuzeyindeki İdomeni şehrine e, otobüslerle Doğrudan sınıra getirilen bir paket dur vardı mesela. Yani bu kadar çok sayıda yeni insan adaya gelince tabii bir hareketlilik başladı. Mültecilerin gelmesi demek bir süre sonra birçok sayıda gönüllünün de gelmesine yol açtı. Tabii diğer sivil toplum kuruluşları buraya gelmeye başladı. Derken Midilli adası, küçük bir Yunan adası bir anda sanki bir kozmopolit şehir havasına büründü. Şöyle bir hareketlilik yaşandı benim gördüğüm, hatırladığım kadarıyla. Normalde buradaki merkezdeki oteller e, yazın 3 işte ay iş yapar, onun dışında hatta kışın e, açık bile durmaz, kapısını kilitlerlerdi. E, zeytine gider işte sahibi, otel kilit kapalı. Ama öyle bir durumdu ki burada artık e, kışın bile hafta içi oda bulmak mümkün değildi. Yani oteller Doldu, taştı. Bütün evler kiralandı, ee, ne bileyim Avrupa'dan birçok gönüllü falan gelince kiralar hem yükseldi hem de kiralanacak ev pek kalmadı. Ee, bir sürü sivil toplum kuruluşu araba kiraladı, ev kiraladı, ne bileyim arazi kiraladı derken böyle bir ekonomik anlamda bir hareketlenmeye başladı. Yeni yeni dükkanlar açılmaya başladı, restoranlar, kafeler, barlar falan derken böyle bir durum. Ee, yani bunu şundan söylüyorum. Sadece çünkü insanlar çok kolaylıkla, işte ya mülteciler geldi sanki önceden burası cennetti de şimdi onlar geldi burayı çöplüğe çevirdiler gibi bir e, anlayış, bir algı var ve bu taraflarını da görmek lazım. Yani onların parasını bulun alırken iyi ama onlar hakkında konuşurken hep kötü. E, o yüzden e, bunları da söyledim. Sonra e, bu çok içinden çıkılmaz bir durumdu. Yani geliyor insanlar, günde 4000-5000 bin, bin insan az bir sayı değil. Hele ki e, bunu küçük bir ada için düşündüğümüzde. Sonra belgesini alan, biletini alan e, buradan ayrılıyordu. Daha sonra 2016 yılı başında e, biliyorsunuz Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir anlaşma e, imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye sınır kontrollerini daha genişletecek. E, geçişleri azaltacak. Tabi bunun onlar açısından dayan şuydu, işte çok insan öldü denizde, aman bu kadar insan ölmesin, yerseniz. Esas sebep tabii ki bu kadar insanın Avrupa'ya geçmesini engellemekti. Türkiye'ye de bir sus parası verildi, sen bunları tut, aman buraya yollama, gelmiş. gelmesin. Avrupa'nın tarzı, tavrı. Bu anlaşmadan sonra evet gerçekten de geçişler azaldı. Geçişler azalınca ölümler de azaldı, doğruya doğru. E, fakat insanlar geçmeyi bırakmadı. Sürekli gelmeye devam ettiler, gelmeye devam ettiler. Her ne kadar kontroller daha sık olsa da. Ee, ve bu anlaşmanın sonucu da, sonucu da şuydu, e, buraya gelen insanlar artık öyle gelir gelmez polisten kayıt belgesini aldıktan sonra adayı terk edemiyorlardı. Yani buraya gelince önce burada bir kazacak. Ada aynı zamanda işte şey demiştim ya ben e, buraya gelmeden önce adada Ada ile ilgili benim ne hayallerim vardı, yani ne bileyim doğası, denizi, yaşamı, insanları, şusufası bir cennet gibi bir imaj vardı, yani benim aklımda. Ama bu cennet imajının e, bazı insanlar için e, bir hapishaneye dönüştürü de görmüş olduk. Çünkü ada doğası itibariyle aslında e, bir e, hapishane anlamına da geliyor. İnsanlar buradan çıkamaz oldu, burada kaldılar. Bütün bu iltica başvuru süreçleri burada yapılmaya başlandı. Fakat tabii gelen insan sayısı ve iltica başvuru süreci çok birbiriyle, nasıl diyeyim, şöyle zorluklara yol açtı. Her gün insanlar gelirken buradan o kadar insan ayrılamadı. Yani iltica başvuru süresini tamamlayıp buradan ayrılamadı. Yani bir, bir, sürekli bir insan birikmesi evet. oldu burada. Yani bu kamplardaki nüfus sürekli arttı. Sürekli arttı. Çok acil durumlar olduğunda e, böyle birden toplu halde e, kara'ya yollamalar yapıldı. Hani o an böyle bir nefes almak e, amacıyla. Fakat e, sürekli gelişler devam ettiği için hiçbir zaman bu duruma bir e, çözüm bulunamadı. Sadece kış aylarında e, hava şartları sebebiyle gelişler daha azalıyordu. İlkbahardan Ekim, Kasım, hatta Aralık ayına kadar e, yoğun şekilde buraya gelişler devam etti. Ve e, hiçbir zaman, yani 2015 yılından beri, 5 yıl geçti, e, hiçbir zaman buradaki kampın, yani özellikle Moria kampının durumu e, düzgün bir seviyeye gelmedi. Neden gelmedi? Bunun birçok farklı sebebi vardır. E, fakat, şunu da bahsedeyim, şimdi bilmeyenler için buradaki durumu, Burada bir Morya Kampı var, bir de Karatepe Kampı var. Karatepe de ilginç gelebilir. Buradaki Muhit'in adı Karatepe. Kamp orada olduğu için ismi Türkçe isim kullanılıyor Karatepe olarak. Morya Kampı esasen insanların ilk getirildiği ve kayıt altına alındığı yer. Burada bütün gelenler öncelikle Morya Kampı'na yerleştiriliyor. Karatepe Kampı ise ailelerin kaldığı, ve muhtemelen daha durumu e, kritik olan insanların e, oraya yönlendirildiği bir yer. Oranın şartları biraz daha düzgün. Nüfusu e, çok daha az. Yani şu anki nüfusunu söylersem e, yaklaşık 1300 kişi kalıyor orada. E, Morya kampı ise 20.000'in 20 üzerinde. Veya 20.000 civarında. Çok da 20 20.000 civarında en son rakamlar. Morya, şey, Kar Karatepe'de sadece aileler kalıyor dedik. Orada konteynerler var. Her aile için bir konteyner. Ee, tabii tuvalet, banyo, duş konteyner içerisinde değil. Yine de Moria kampına göre karşılaştırma yaptığımızda daha düzgün bir yer. Ama Moria kampı gerçekten insanlık dışı bir yer. Şimdi ne kadar evet, insanlar sen... internetten, internetten, televizyondan şuradan buradan takip ediyor bir fikri vardır. Moria kampının nasıl olduğu hakkında ama... Ee, gerçekten insanlık dışı bir yer ve çok uzun bir süre e, Moria kampının e, nüfusu yaklaşık 5 bin, 6 bin, 7 bin, hadi böyle çok e, gelişler olduğunda 9 bin falan oldu. Oysa kapasitesi 2000-2005 civarı. O zamanlar dahi zordu. Yani e, ben e, orada çalışırken... ...işte ya, nüfus yaklaşık 9.000-10.000'e bin, dayandığında... ...ya biz ne yapacağız ya bu iş nereye varacak diyorduk... E, ...şimdiki nüfus yaklaşık 20.000 artık siz anlayın... E, ...nasıl bir durumda olduğunu... ...tabii Morya Kampı çok geniş bir yerdi ...zaten bir askeri e, aslında e, yer orası... ...ne kadar kişi alabilir içerisi çok da fazla değil... ...içeride yaklaşık 3.000-4.000 kişi vardır diye tahmin ediyorum... Esasen içeride yer kalmayınca hemen kampın dışındaki zeytinlik alanda ufak bir ekstra kamp oluşturuldu ilk başta. Sonra orası büyüdü, büyüdü, büyüdü ee, yukarıya doğru iyice artık kampın gerçek kampın çok da gerçek kaptan çok daha büyük bir hale geldi ve geçen iki e, ayından itibaren. Bu zeytinlik kısmın diğer tarafı da mülteciler tarafından <gülüyor> kullanılmaya başlandı. Ama orada hiçbir altyapı yok. Yani hiçbir altyapı yok derken ne tuvalet, ne banyo, ne bir kanalizasyon hiçbir şey yok. Sadece çadır bulan çadırını kurmuş, e, oradan buradan tahta parçası bulan e, ne bileyim bezlerle kendi e, evini inşa etmiş. Böyle bir durum. Özellikle son ekim Kasım ayından itibaren bu işçi çığırından tamamen çıktı Morya Kampı'nda. 2019 yaklaşık... 2. 20. 20. Kasım'dan bahsediyorsun değil mi? Evet evet evet, evet. <gülüyor> 2019 2. Kasım'dan bahsediyorum. Ve o zamandan bu yana da artık gerçekten öyle böyle değil insanlık dışı bir durum yaşanıyor orada. Ee, şimdi eğer Morya Kampı'nda yaşanan zorlukları insanların çektiği sıkıntıları size anlatacak olsam bu... Çok uzun sürer. gerçekten çok uzun sürer. Hı hı. Ee, çok fazla girmeyin. Evet. Ee, <gülüyor> biz basından 3 tane ana kamp olduğunu biliyoruz Midilli'de. Ee, senden duyduğumuz kadarıyla 2 tane ana kamp olduğunu anlıyoruz. Ha, yani şu, şu e, esasen e, Moria ve Karatepe kampları var ama bunun dışında bir de Pikpa adı verilen e, Midilli dayanışmasının yani bir sivil toplum kuruluşu olan Midilli Dayanışması'nın örgütlediği ufak bir yer daha var, muhtemelen üçüncü diyorsanız orayı kastediyorsunuzdur. Orası çok daha ufak bir yer, çok daha insani, denize yakın, çam ağaçlarının içerisinde serbest giriş çıkışın olduğu ve muhtemelen 150 durumu daha kritik olan insanların kaldığı bir yer, muhtemelen üçüncü kamp diye orayı kastediyorsunuzdur. Evet. Bir de bir de Metin şunları duyuyoruz. Bazı gönüllüler de orada kendi arazilerini alıp mültecileri misafir ettiklerini biliyoruz. Ev kiralayıp mültecileri evlerine alanları biliyoruz. Böyle münferiden yardımlar da oluyor galiba. Tabii. Yani, ama tabii bunların çapı ne kadar e, büyüktü, ne kadar çok insana ulaşabilir. Daha küçük çaplı ama e, böyle şeyler de oldu. Yani ilk işte insan, 2015'te insanların e, buraya kitler halinde varmaya başladı dönemde de birçok kişi burada onlara yardımcı oldu hem yemek dağıtmak ne bileyim eşya gıda yardımı yapmak ne bileyim ne, hatta kendi evlerine alıp evlerinde onları misafir etmek gibi birçok e, insani yardım burada insanlar yaptı yalnız şunu da bahs şunu da e, lafla açıyor deniz hı hı. buraya benim Şahit olduğum durum şöyleydi. 2015'te bu durum burada başladığında insanların, bu yerli halkın çok büyük bir karşı tepkisi yoktu. Gelenlere genelde yardımcı oluyordu gerçekten. Bu benim de ilgimi çeken bir durumdu. Şaşırarak izliyordum, şaşırarak ve takdir ederek izliyordum aslında bu durumu. Yani yerli halkın hiç tanımadıkları insanlara, kendilerinden hiç alakası olmayan insanlara böyle bir destekte, dayanışmada yardımda bulunması takdir edilesi bir durumdu. Fakat 5 sene içerisinde gelinen durum şu anki durum çok daha farklı. Biraz da onu bahsedeyim. Ondan bahsedeyim. Tabii. Yani şu anda yerli halkın büyük kısmı buradaki mülteciler karşı durumda. Neden? Aslında işte bakın nasıl bu mülteci krizi ee, nasıl çetrefil hale geliyor bunu burada canlı olarak e, yaşıyorum. Yani ilk başta yardım eden, destek olan insanlar nasıl bir nasıl bir anda e, bunları istemez hale geldi. Şöyle, burası sonuçta bir ada. Geleneksel bir hayat tarzı var. Tarıma dayalı. Tarıma ve hayvancılığa dayalı. Daha çok turizm bile o kadar değil. Yani burada değişim çok daha yavaş. Ama bir anda çok büyük bir değişim oldu burada ve e, bu kadar e, nüfusu ada kaldıramadı. İnsanlar şunu, yani buradaki yerli insanlar şunu söylüyor ya bizim biz niye bu sıkıntıyı çekiyoruz? Bizim e, bizim günahımız ne? Şimdi tabii ki şahsi görüşüm ben ne olursa olsun ayrımcı veya ırkçı bir davranışı destekleyecek veya takdir edecek değilim. Fakat İnsanların burada yaşadığı sıkıntıya da gözlerimi kapatacaklı diyelim. Onu da anlamak lazım. Ancak böyle durumu geniş bir çerçeveden görebiliriz diye düşünüyorum. Yani tek geçim kaynağı zeytin ya da koyun olan koyun olan insanın elinden zeytin ağaçları alınıyorsa, yani zeytin ağaçları kesiliyorsa, koyunları sürekli kesiliyorsa, elinde bir şey kalmıyorsa bu insan ne yapacak? İsyan etmeyecek mi? Bu, da, bu adam da isyan edecek tabii ki haliyle. Ve o oluyor bu durumda. Tabii. Aslında, yani... aslında durum biraz şöyle. Yani geleneklerine son derece bağlı, ziraat yapan, balıkçılık yapan ve son derece mutlu olan bir topluma, Midilli Adası halkına birden davetsiz misafirler geliyor. Onlar da yaşadıkları yerde son derece mutsuz, Yaşama imkanı bulamayan, bombalardan kaçan, savaştan kaçan, huzursuzluktan kaçan, istikrarsızlıktan kaçan insanlar oluyor. Mutsuz insanlar geliyor. Mutluluk endeksi çok büyük, yüksek bir yere. Son derece mutsuz, dünyadaki en mutsuz insan topluluğu büyük bir mücadeleyle ulaşmış oluyor. Ve belki de beklediklerini aynı anda bulamıyorlar. Bir adaya geliyorlar, birçok yoklukla geliyorlar. Buradaki tabii karşılaşma, buradaki çarpışma... Buradaki tepkime çok farklı hissediliyor anladığım kadarıyla. Hı hı, hı hı. Şöyle söyleyeyim. Aklımda yer etti, yer etmemişti. Bir gün kamp içerisinde, kampı Hemen dışındaydım. Yani bu zeytinlik alandaydım. Ve biraz yukarıya doğru çıktığımda bir taraftaki bütün zeytin ağaçlarının kesilmiş ve yakılmış olduğunu gördüm. Ben zeytin ağacını severim. Yani zeytin ağacını görmek bile böyle bir içimde güzel duygular uyandırıyor. Böyle bir ile karşılaşmak o anda beni bir üzdü. Yazık dedim. Yani her taraf zeytin ağacıydı. Şimdi sadece gördüğün köz olmuş birkaç odun parçası ya da tamamıyla kesilmiş zeytin ağaçlarıydı. Yazık dedim. Daha sonra oradan biraz aşağıya indim. Daha sabah saatlerdi. Saat 10-10.30 falandı. Çadırın önünde bir tane yaşlı bir adam tenekeyi almış fenekeyi soba kullanıyor ve orada zeytin, zeytini yakıyordu, zeytin ağacı yakıyordu. Yanında da muhtemelen torunu birkaç tane ufak çocuk orada ısınmaya çalışıyordu. Yani böyle çelişkiler yaşıyoruz. Bir yandan e, tabii ki işte zeytin ağaçları kesilmesin, hani bu güzellikler kaybolmasın ama bir yandan da bu insanların ısınmaya ihtiyacı var. Bu adamlar dışarıda ve e, insani şartlarda yaşamıyorlar. Yani böyle bir çelişki içerisindeyiz. Sürekli çelişçeler içerisindeyiz. Ne bileyim burada yağmur dönemi oluyor mesela. Özellikle sonbahar başında. Yağmur bereket. Ama her zaman bereket herkes için bereket olmuyor. Tabii. Bir yandan bu kadar yağmur yağarken bir yandan da şu, ister istemez. Yani burada o kadar işin içinde olunca ister istemez şunu da düşünüyorsun. Bir çadırı dahi olmayanlar var. Zaten çadırı olanlar yazlık çadır. Hani öyle bir şey sanmayın. E, ve bu insanlar bu günleri, bu geceleri e, bu şartlarda geçirmek zorundalar. Şimdi bir de aklıma şey geldi. Genelde bu işte, takip ediyorum insanlar, mülteciler konusunda Türkiye'de de ne diyorlar, ne, nasıl davranıyorlar falan. Şöyle bir şey var. İşte ya bunlar da kendi ülkelerinde kalsaydı, savaşsaydı ne işi vardı falan filan. Valla bekara kadıklara boşamak kolay. Şimdi ben de Öyle çok iddialı konuşmayayım, savaşı içinden gelmiyorum ama savaşın içinden gelen insanların içindeyim. Durumlar o kadar kolay değil. Yani vay efendim sen ülkende kal savaş, ben olsam gitmezdim savaşırdım, M -m -m. bana pek öyle gelmiyor. Bana hatta hiç öyle gelmiyor. Bir de düşünün bombaların rutin bir halde olduğunu, her gün kafanıza bombalar yağdığını ve nasıl bir ruh hali içerisinde olabileceğinizi düşünün. Bir de şöyle düşün Nedim. Sen aslında en şanslı mülteci topluluğuyla berabersin. Artık Avrupa Birliği'ne adım atmış. Bütün o en önemli zorlukları atlatmış bir kitleyle berabersin. Bir de henüz bunları atlatamamış. Daha yolun başında olanlar, yolun ortasında olanlar henüz bunu atlatmak üzere olanlar var. Dediğin doğru. Dediğin doğru. Yani ben buradaki durumu o kadar böyle trajik bir halde çiziyorum ama bu şanslı insanların trajik durumu. Tabii çünkü bütün bu yolculukta bir şekilde para demek. Parası olmayan parası olmayan buraya da gelemiyor. Ee, onu da beceremiyor yani. Onu da yapamıyor. Ya insanların parası, şimdi bir de o var. Ya bunların işte çok parası pulu var da bilmem ne de falan filan. Yani ne var? İlla arası olan adam ülkesinde kalmak zorunda mı? Yani imkanı olan kaçıyor işte. Bu kadar basit. İmkanı olan terk ediyor. Evet. Yani e, Türkiye'de de kalmak o kadar e, kolay değil. Yine biz çok e, laf ediyoruz ama işte kendi evlerimizi iki katı, üç katı mültecilere kiralamasını biliyoruz. Yapanlar bileyim, var değil e, mi? Bunu yapanlar var. Yani şimdi ben Türkiye'de değilim. O yüzden her şeyin her şeye çok biliyormuş gibi konuşayım ama yani hep bunu bunu çok çok çok duydum. Evet. Hem o hem duydum. E, ne bileyim mesela şeyler var. Fabrikalarda eee çalıştırılıp ücreti ödenmeyenler. Evet, ya çok da düşük ücretlerle ne bileyim, çalıştırılanlar, bir sürü ya da çok daha düşük ücretlerle çalıştırılanlar gibi. İstismara yani, çok açık bir konu yani bu. Gerçekten istismarı son derece tabii, açık bir konu. Yani çok açık bir ikiyüzlülük görüyorum insanların davranışlarında. Bu karşımdaki insan galiba olunca ikiyüzlü olmak çok daha kolay. Çünkü umurunda değil. Evet. Ee, sana bir şey sormak istiyorum Metin. Ee, bu insanların esas hedefleri ne? Yunanistan'ı bir durak olarak kullanıyorlar ve bu orada kalmak uh -huh. zorundalar. 6 ayla 2 yıl arasında diyebiliyorum. Doğru mudur? 6 ayla 2 yıl ne? Ee, i̇lk vardıkları e, Avrupa Birliği noktasında... İşte yeni Hı -hı. yapılan kanunda 6 ile 2 yıl arasında bir, bir, bir intibak süresi gibi galiba o kamplarda kalıyorlar sanıyorum insanlar. Ee, yani şöyle, şöyle, şimdi bir yandan artık bu rakamlara hiçbir şekilde <gülüyor> güvenemiyoruz. Çünkü daha kısa da olabilir, biraz daha uzun da olabilir. Bu gelenlerin sayısıyla, ee, yaşam standartlarıyla, tabii oradaki tabii, tabii. dinamiklerle alakalı galiba. tabii. Yani mesela şimdi e, Yeni Demokrasi Partisi, buradaki sadece Yeni Demokrasi Partisi iktidara geldikten sonra özellikle bu konuya el attı. Ve 1 Ocak 2020 tarihinden yani yılbaşından itibaren uygulanmak üzere yeni e, düzenlemeler getirdi. Ve buna göre mesela 1 Ocak'tan e, sonra gelenlerin başvuruları şu anda inceleniyor ve değerlendiriliyor. 1 Ocak'tan önce gelenlerin başvuruları değerlendirilmiyor. Yani bu 6 ay, 2 yıl derken işte mesela böyle de içerisinde karışık durumlar var. Onu biraz söyleyeyim 1 Ocak'tan itibaren ne oluyor? Şimdi Yeni Demokrasi Partisi iktidara geldi. Vaatlerinden bir tanesi de işte bu Yunanistan için artık iyice içinden çıkılmaz bir hale gelen mülteci krizini sonlandırmak. Vaatlerinden bir tanesi buydu. Ve Bunun için çok sadece e, mülteci karşıtı e, sert önlemler almaya başladılar. Bunun sonuçlarını yeni yeni görmeye başlıyoruz. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren başladı. Şimdi 1 Mart'tayız. Sonuçlarını yeni yeni görüyoruz. E, esas amaç şuydu. Bir an önce bu iltica başvuru sürecini olabildiği kadar çabuk şekilde 25 gün diye vakit biçmişler. Şimdi tamamlayıp bir an, bir an evvel insanları buradan Türkiye'ye geri göndermek. Şimdi zaten eğer amacı bu şekilde koyarsanız çok bariz şekilde bu iltica başvuru süreçlerini kuralına uygun işlemeyeceğini zaten itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani benim amacım e, buradaki insanların büyük çoğunluğunu geri göndermek diyorsanız o zaman burada doğru düzgün veya adaletli, hakkaniyetli bir e, iltica sürecinden zaten bahsedemeyiz. Amaç şuydu, şimdi oradan biraz da güncele bağlayayım. Bir an evvel buradaki insan sayısını, adalardaki insan sayısını azaltmak, Türkiye'ye geri göndermek. Şu anda 20.000 kişi var mesela Morya'da. Amaç şuydu, adalarda artık yeni kapalı kamplar yaratmak. Kapalı kamp biraz daha böyle kibar isim oluyor. Ben daha size açıkça söyleyeyim, hapishaneler yaratmak, mülteci hapishanesi yaratmaktı. Bunun için <gülüyor> girişimlere başlandı. Şöyle bir şeydi. 5 bin kişilik olacaktı. Maksimum 7 bin kişiye kadar kapasite. İltica, başvuru süreci çok hızlı bir şekilde yapılacak. Ve bir anda burada adalarda insanları tutmayacağız. Türkiye'ye yollayacağız. Amaç buydu. Ve bunun üzerine işte Midilli içerisinde artık yer bakılmaya başlandı. Nereye e, yapılacak, nerede uygun olur falan filan derken... Adanın kuzey tarafında yerde karava, karava denilen bir yerde karar kılandı. Ama yerli halk, buradan şimdi güncel duruma bağlıyorum, yerli halk buna karşı çıktı. Ve buna çok sert bir şekilde karşı çıktı. Hiçbir şekilde, tavizsiz şekilde burada biz yeni mülteci kampın yapılmasını istemiyoruz dedi. Bu son 3 ay önceki krizi söylüyorsun değil mi? Halk ayaklandı yani adeta. <gülüyor> Efendim? Halk ayaklandı adeta diyorum. Üç ay önceki krizi söylüyorsun. Evet. Yalnız buradaki motivasyon e, şu değildi. Ya işte e, biz burada bir mülteci hapishanesine karşıyız. Evet bir yandan doğru. Ama orada orada kalmıyor, orada bitmiyor. Halk aslında mültecilerin gelmesine karşıydı. Burada olmasına karşıydı. Burada e, yapılacak bir e, mülteci hapishanesinin... Buradaki mülteci nüfusunu sürekli burada daha tutacağını e, varsayıyordu, düşünüyordu. Bu yüzden bu duruma karşıydı. Çok sert bir e, direniş gösterdi burada e, halk kampın e, yapılmasına karşı. Ama ona gelmeden önce biraz öncesine döneyim. Biraz öncesine döneyim. Şöyle, çünkü olaylar birbiriyle alakalı. Nüfus kampta iyice artınca artık e, çekilmez hale gelince e, insanlar da etmeye başladı. Yani sadece işte yok yiyecekler kötü, yok işte havalar soğuk bilmem ne falan değil. Kamp içerisinde şiddetli kavgalar hatta ölümle sonuçlanan e, kavgalar da yaşanmaya başladı. E, yani benim için orada aslında bir mülteci kampında çalışıyor değil de sanki bir mezarlıkta çalışıyormuşum gibi e, bir <gülüyor> hissediyordum bazı zamanlarda. Böyle garip düşünceler içerisine dalıyordum. Şöyle söyleyeyim, insanların zor şartlarda ne kadar değişebileceğini ve nasıl e, sertleşebileceğini e, canlı canlı e, gördüm. Gerçekten e, daha rahat, daha sakin, daha huzurlu bir yerde insanlar e, daha e, az şiddete e, karışırken durumun daha zor olduğu yerde her gün bir olayın yaşanması yani artık vay efendim gözleriniz üzerinde e, kaşım var diye bile gibi e, bıçaklanabileceğine, bıçaklanabileceğine şahit oldum. Durum iyice zor hale gelince bir gün Ocak ayı içerisindeydi. Ocağın sonlarına doğruydu. E, ya da Şubat başı da olabilir. Yaklaşık 3000 kişi Moria kampından Midilli merkeze doğru e, yürümeye başladı. Midilli merkezde bir gösteri yapmak istediler e, fakat yolun e, orta kısmında Karatepe civarında e, polis tarafından durduruldular ve şiddetli bir e, gözyaşartıcı gaz ile karşılaştılar klasik bir e, polis davranışı e, oysa insanlar gerçekten e, ben doğruya doğru söyleyeyim gerçekten insanlar şiddet taraftarı bir eylem yapmıyorlardı kesinlikle fakat doğrudan göz adlıci gaz e, yediler üzerlerine ve bunların içerisinde tabii kadınlar da vardı, çocuklar da vardı. Şimdi sürekli kadınlar da var, hep kadınlar çocuklar var diyoruz. Sanki erkekler, <gülüyor> yani erkeklerin canı yok, onların canı yanmıyormuş gibi erkekler de vardı. Sonuçta insanlar Midilli merkeze ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu Moria kampının hemen karşı tarafında da bir Moria köyü var. Şimdi bu Moria köyü, bu durumdan en fazla zararı gören köy. Ee, en çok zararı onlar gördü. En, çünkü bütün e, bu kamp çevresindeki seyitimlikler e, talan edildi, kesildi. E, i̇nsanların işte koyunları, hayvanları kesildi, kaçırıldı, kesildi. Falan çok büyük zarar gördüler insanlar. Ve mülteciler o köy içerisinden geçmeye e, çalışıyorlardı ve artık o köylüler de şöyle bir karar aldılar, işte bizi burada polis korumuyor, bizim burada güvencemiz yok. O zaman artık biz kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız diyerek köylerini kendileri tarafından korumaya başladılar. Korumaya başladılar derken tabii ki öyle çok da hoşgörülü bir şekilde değil. Yani bunu da sanırım anlıyorsunuzdur. Iyi, tabii. İnsanların köylüler izin vermemeye başladılar ve bu olaylar daha şiddetli bir hale evrildi. Ee, sonuçta bir yandan e, kolibisten biber gazı yiyen mülteciler, diğer taraftan Moria köylüleri tarafından geçirilmeyen işte mülteciler derken bir anda buradaki tansiyon çok yükseldi. Bunun üzerine artık mesela Moria köyü içerisinde kontroller başladı. Mesela Moria köyüne aracınızla giderseniz e, bazı Kontrol noktalarından geçmek zorundasınız. Orada kendinizi tanıtmak zorundasınız. Ee, eğer ki e, ne bileyim tabii e, sivil toplum kuruluş çalışanlarına da burada çok büyük tepki başladı. E, Morya köyü içerisinde ofisi ya da evi ya da aracı olan sivil toplum kuruluş çalışanlarına zarar verildi. İşte bazı e, taşlanan araçlar, taşlanan evler e, falan var. E, ilginç de bir durum var. E, polisin yaptığı bir kontrolde 7 kişi yakalanıyor ellerinde sopalarla. Muhtemelen e, mültecilere karşı kullanmak üzere. Ve Bu 7 kişiden 5 Yunan biri Bulgar biri de Romanyalı e, çıktı. E, bu da enteresan. Aslında çok da enteresan değil. Yani benim açımdan anlaşılır bir durum. Yani daha önceden burada mülteci e, durumuna düşmüş zor e, e, şartlarda yaşamış insanlar şimdi onların e, onların durumuna benzer bir şekilde burada olan insanlara karşı acımasızca davranabiliyor. Neyse böyle bir durum başladı. E, şehir içerisinde böyle birkaç gün el sopalı insanlar dolaşmaya başladı. Mültecilere yönelik şiddet eylemleri oldu. Daha sonra yani tansiyon iyice yükselmişti. Şimdi bu e, kapalı bir sahne mevzusuna geri döneceğim. Yani bu son iki ay içerisinde Midilli'de böyle bayağı bir tansiyon yükselmişti. Sonra hükümet işte biz bu kararı aldık ne olursa olsun geri dönmeyeceğiz yapacağız buraya kapalı e, mülteci kampını inşa edeceğiz dedi Halk da yok kardeşim biz yaptırmayacağız dedi. Sonra bunun üzerine e, geçen hafta Atina'dan çok sayıda e, Yunan Çevik Kuvveti diyebileceğim mat e, polisleri adaya giriş yaptı. Bir, bir sürü teçhizatla birlikte adaya giriş yaptı. Limana varır varmaz bunları halk karşıladı. Daha limana varır varmaz çatışmalar orada başladı. E, Midilli halkından bahsediyorsun değil mi? Evet evet. Midilli halkı. Çünkü Hı. dedim ya kapalı cezaevini biz burada yaptırmayız dedi. Hükümet de bir hükümet davranışı olarak ilk önce güvenlik güçlerini buraya yolladı. Olayları bastırsın diye. Sonra geçen ee, salı gününden salı günü buraya vardı ee, bu Yunan Çevik Kuvveti. Yalnız şunu söyleyeyim o aradaki 3 günde ben maalesef Midili'de değildim. Şu anda işte bir sağlık sorunum var. Ee, e, bacağımı sakatladım. O ara e, Atina'ya gitmiştim doktor hastane işleri için. <gülüyor> yani şey gibi belli olmasın sanki hani polis buraya geldiğinde en az saflarda birisiymiş gibi anlatmış olmayayım. Doğruya doğru söyleyeyim. O ara ben maalesef Atina'daydım. Keşke burada olsaydım. Benim de çorbada bir tuzum olsaydı. Onu isterdim açıkçası. Ama bütün olayları, bütün arkadaşlarımla ve diğer çevremle sürekli takip ediyordum. Şimdi ne oldu burada Midilli'de geçen hafta? Onu söyleyeyim. Ee, Midilli arkadaşlarımla, yani burası yakın, burası olan e, yakın arkadaşlarımla konuştuğumda da Hepsi bana şunu söyledi, böyle bir şey, e, ne böyle bir şey yakın bir şey ne de böyle bir şey hiçbir zaman burada olmadı dendi. Çok şiddetli çatışmalar yaşandı çivik kuvvetle halk arasında. Yaşlısı, genci, sağcısı, solcusu gerçekten bir araya geldi. Ve e, Yunan çivik kuvvetine karşı inanılmaz bir direniş gösterdi burada. Şehrin e, içinde değil, kampın yapılacağı yerde ve kampa e, giden, ve Başka bir tarafta birçok noktada sürekli yani arazide, şehir içerisinde değil arazide sanki bir gerilla savaşı gibi e, halk polisle çatıştı ve üç gün süren çatışmalarda çatışmalardan sonra Yunan siliv kuvveti adayı terk etmek zorunda kaldı. Bunu ben bir başarı olarak görüyorum fakat tabi ne olacağı belli olmaz ilerleyen günlerde fakat e, ada çok çabuk bir şekilde ada halkı çok çabuk bir şekilde ve çok sert bir şekilde buna tepki verdi. 3 gün boyunca genel grev ilan edildi. Bütün dükkanlar her şey kapalı e, kapalıydı ve insanlar sabah, akşam, gece, gündüz polisle her yerde çatıştı. E, sadece e, kampın yapılacağı alanda değil diğer noktalarda. Orası olmazsa e, polisin kaldığı polislerin kaldığı otelde otellerde. Yani oteli basit mesela. Orada eşyalarını yakmalar, eşyalarını atmalar gibi ee, bir sürü şey yaşandı burada. Ve üç gün burada kaldıktan sonra Yunan Çinvi kuvveti e, geriye postalandı. Evet. Daha önce de Midilli halkının bu boyutta bir tepkisi yoktu belki ama Çipras geldiğinde de dükkanlarını açmamışlardı mesela. Kimse e, Çipras bomboş bir Midilli adasını gezmişti. Bunu hatırlıyorum daha önce. Evet. evet. Evet, Çipras'a da e, özellikle burada bir tepki vardı. E, Çipras zamanında. Zaten bu olayların sorumlusunu da Çipras olarak gördükleri için e, yeni seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi'ne oy verdiler. Yani Çipras'a cezalandırdılar. Ama Mikrotarkist'ten de çok umduklarını bulamadılar anlaşılan. Hiç hiç bulamadılar. Yani işin e, ironik yanı, burada e, Yunan e, çevik kuvvetiyle çatışan insanların birçoğu, Asında yeni demokrasi, yani Mitsotakis'e oy vermiş insanlardı. Çevik kuvvet polisi buradan ayrılırken arkasından yerli halk yerli halk Yunan milli marşını söyleyerek onları uğurluyordu. Yani öyle bir. Şimdi işte Mitsotakis durumu böyle kurtarmaya çalışıyor işte ben bunu çözüm bulacağım diyor ama o da ada halkı tarafından bir çözüm olarak adedilmedi. Evet e, istersen bir de. Açık kapı politikasına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı birden dedi ki Hı -hı. ben artık sınır güvenliğini sağlamıyorum. E, geçebilir mülteciler gibi bir ifadeye büründü Türkiye. Hı -hı. Hı -hı. E, son üç gündür oluyor galiba bu durum. E, Hı -hı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Üç dört gündür oluşan bir durum. Bu durum bir değişiklik yarattı mı Metin? Şimdi çok taze daha durum. Çok taze. Başladı, yani daha bir hareketlenme başladı ama birazcık daha bekleyip e, görmek lazım önümüzdeki günleri yani. Galiba Şimdi, kara sınır kapıları daha çok etkilendi bunda. Tabii çünkü insanlara sınır kapıları açıldı dendi. Yani sınır kapıları açıldı den, e, çaresiz durumda olan insan böyle bir şeye inanır e, ve gider. Yani en azından bir deneyelim, ya böyle bir haber var fırsat bu fırsat diye kalkar gider ve daha çok tabi Meriç Nehri kıyısına yani Edirne e, tarafına insanlar gitti. Neden? Çünkü S sınır kapısı açık dendi. Yani biz geç gideceğiz. Yani bir illa bir insan kaçakçısı bulup ona bilmem ne kadar artık durumuna göre şu kadar para ödeyip bir de üzerine bota binip ne bileyim orada denizde ölme boğulma riskini de e, almak yerine insanlar ne yaptı? Doğru hadi bakalım Edirne'ye Sadece Meriç Nehri var orada İşte Meriç Nehri'ne geçeceğiz sonra artık Avrupa'dayız. Yani rezalet bir durum. Ee, ben de takip ediyorum artık e, insan kaçakçıları falan e, böyle çok rahatlıkla çıkıp işte durumu anlatıyor. İşte nedir ben 20 yıldır bu işi yapıyorum da işte yok Avrupa'nın yarısını ben geçirdim de şöyle de böyle de. Ben de yani adam açık, de, açık. Evet. açık açık anlatıyor ve gerçekten adamın e, Söylediği sözlerde çok büyük haklılık payı vardı. Adam geleceği öngörüyor. Şöyle dedi, e, işte bunlar şimdi Meriç Nehri tarafına gittiler. Oradan geçeceklerini zannediyorlar ama işte geçemezler. Onlar buraya gelirler. Biz işte İstanbul'dan şimdi motor ve bot bekliyoruz. Seçizat bekliyoruz. Onlar buraya gelirler dedi. Ve gerçekten de o insan kaçakçısının dedikleri yavaş yavaş çıkıyor. Adam işin mutfağından geliyor, biliyor tabii ki. E, ne, ne, ne dediğini bilerek konuşuyor. Şimdi ne oldu? Midilli'de son birkaç birkaç gündür bu sınırlar açıldı dendikten sonra. Tabii esas yoğunluk dedik gibi Meriç tarafına kaydı ama orada da çok bir sonuç alınacağı yok. Tabii ki Yunan tarafı mülteciler hoş geldiniz demeyecek ve demiyordu zaten. Bu sefer insanlar yavaş yavaş artık en azından saki, yani deniz kontrolünün Olmadığı, yapılmadığı, Türkiye tarafından açık bırakıldı, serbest bırakıldı deniz tarafına, sahillere doğru gelmeye başladılar. Yani işte adalara geçmek için. Şimdi takip ediyorum. Dün 180 kişi varmış. Biraz yüksek bir sayı. Yani çok abartı bir sayı değil zaten genelde. Hadi 180 olmasa da günde bir 80-100 kişi falan varıyordu. Dün 180 kişi varmış. Şimdi sabahleyin, baktım haberleri de takip ediyorum. Yani sadece bugün 263 kişi varmış e, Midil Adası'na. Yani sayı yükselmiş. Artık bu sayı yarın ne kadar olur veya bugün sonuna kadar ne kadar olur bilemeyiz. ve Bundan sonra nasıl bir izme e, takip eder? Göreceğiz. Neler oluyor peki? E, şöyle haberler var. Bir mülteci yani Türkiye tarafından canlı şekilde televizyonlarda mülteci botunun hareketini izlerken o mülteci botu daha sonra Yunan tarafına yaklaştığında mesela bir e, maskeli kişiler tarafından saldırıya uğramış. Motorları alınmış. Ve Yunan e, sahil güvenliği de onları koruma altına almamış. Bu sahi, böyle bir şekilde e, sahile varmışlar korku içerisinde. E, bugün sabah yine öğrendiğim başka bir şey de ee, karaya varan yani Medilla adasına varan mültecileri oradan polis otobüsü alıyor ve kayıt yaptırılmak üzere Moria kampına getiriyor öncelikle. Moria kampına giden yolun girişinde yeniden yerli halk oraya gelmiş onları da sefer protesto etmeye başlamışlar. Yani yeni gelenleri de biz istemiyoruz diye. Yani burada durum ne olacağını çok kestiremiyoruz. Sadece iyiye gitmediğini söyleyebilirim ama ne kadar kötüye gidebilir, o konu hakkında çok net bir şey söyleyemiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ee, ama e, ben de o insan kaçakçısı e, arkadaşa diyelim katiliyorum e, fikrine. E, muhtemelen bu yoğunluk e, sahillere kayacaktır ve o taraflardan önümüzdeki günlerde çok daha fazla e, geçişin e, Yunan Adalarına geçişin olacağını bekleyebiliriz emin olmamakla birlikte ama bu gidişat onu gösteriyor. Siz kendi içinizde kampta bir hazırlık yaptınız mı Metin? Vallahi Moria kampını kastediyorum. doğrusunu söylemek gerekirse yani elimizden gelen şeyler çok kısıtlı maalesef. Zaten çoktandır çoktandır buradaki nüfusa yetecek bir imkanımız zaten yok. Yani bir yandan buradaki nüfus artarken bir yandan da neler oluyordu biliyor musunuz mesela Doktorlar ayrılıyor, hemşireler ayrılıyor. Kampta doktor yok, kampta hemşire yok. Mesela ben tabii çocuklarla daha çok çocuklar üzerine çalıştığım için o konularda bilgim var. Mesela bu çocukların aile birleşimi işlerini halleden bir, onlara o konuda yardımcı olan kişiler vardı. Bir sivil toplum kuruluşu. Bu program kaldırıldı. Yani şu anda bu insanlar için çok çok çok kritik olan bir aile birleşimi durumu var. Bu ne demek? Mesela buraya tek başına varmış 16 yaşında bir çocuk ee, ve atıyorum Almanya'da ailesi var. O zaman işte Almanya'daki ailesiyle birleşmek için burada e, başvuru yap, aile birleşimi başvurusu yapacak. Almanya'da şöyle bir şart koşuyor. Yüce vardıktan sonra en az e, vardıktan sonra ilk üç ay içerisinde aile birleşimi başvurusunu yapman lazım. Yapmazsan bu hakkını kaybedersin. Bu, bu işleri yapacak da, bu işler, bu konularda yardımcı olacak insanlara ihtiyaç var. E, o insanların, o programlar da kapatılınca e, bu insanlara yardımcı olacak kimse kalmıyor. Yani durum. İyice iyice zor bir hale geliyor. Yani zaten bir kötü gidişat başlayınca onu iyiye çevirmek çok daha zor, kötüye gitmesi çok daha kolay. Yani birçok açıdan durum artık çok daha zor hale geliyor. Bilmiyorum insanoğlukları garip bir varlık ne kadar zora, ne kadar sıkıntıya dayanabilir. Sınırları zorluyoruz işte. Evet. Oradaki tepkileri de tabii çok merak ediyoruz. Yani o da evriliyor. Sürekli değişiyor. Ee, günün koşullarına göre değişiyor. Birçok şey oluyor. Burada da e, bir zorunluluk hali var belli ki. İnsanlar medeni bir yerde yaşamak için kaçıyorlar. Peki kişisel olarak bir şey soracağım Metin. Daha ne kadar bekliyorsun? Başka milletlerden, başka toplumlardan, Asya'dan da büyük bir göçün olacağını söylüyorlar. Böyle makaleler okuyorum. Bunlarla ilgili ne diyorsun? nasıl bir açılımın var yani nasıl görüyorsun genel dünyanın gidişatını? Valla e, yani sen bunları söylerken benim aklıma şey görüntüsü geldi. İdlib'den kaçan insanların görüntüsü aklıma geldi. Yani bütün yol boyunca e, kamyonetlerle araçlarla eşyalarını yüklemiş çok uzun bir konvoy yapan insanların görüntüsü aklıma geldi. Yani şimdi bunu görünce diyor ki bu diyorum ki bu ee, sıkıntı bitmeyecek. Belki daha artarak devam edecek. O İdlib'de konvoyda gördüğümüz insanların bir kısmı belki bir süre sonra e, Midilli'de e, şanslı olanları diyelim e, Midilli'ye varmış olacak ve onlarla karşılaşacağız Midilli'de. Yani gidişat hiç iyi değil. E, çok da düzeleceğini beklemiyorum. Gerçekten çok da bir beklentim yok. Çünkü bu işi çözebilecek ya da bu işe bir ciddi anlamda katkı yapabilecek Kişilerin ve kurumların bu iki bu işi çözmek ya da iyi bir duruma çevirmek gibi bir isteklerinin olmadığını ve olamayacağını da düşünüyorum. Yani çok e, acımasız bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların ölmesi, acı çekmesi, en yani en fazla bir işte bir rakam olarak bir anlamı var maalesef. Yani Morya kampında işte bir 15 yaşında çocuk bıçaklanmış, ne bileyim, işte seri bot, aman işte bot batmış da orada işte 10 kişi ölmüş, ne bileyim. e kimsenin umurunda değil, hatta hiç umurunda değil, çok daha başka şeyler, işte acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu durumun düzeleceğinden ziyade daha kötüye gideceğini düşünüyorum maalesef. Ben de artık düşünüyorum, ya ben ne yapacağım, yani e, bu kadar e, acı, sıkıntı içerisinde mi hayatımı sürdüreceğim, başka bir şey mi yapacağım, yani hani ne... Hayaller neydi? Gerçekler ne oldu? <gülüyor> i̇şte... Evet, nelerle uğraşıyoruz değil mi? Birden nereye geliyor hayat, nereye geliyor konular? Çok enteresan gerçekten. Herkese bol şans diliyoruz. Yapacak başka da bir şey yok. Yani yapacak şeyi aslında bilmiyorum. Yani karar alma seviyesinde olan insanların e, zihin olarak değişmesi lazım. Çünkü yani sadece olaylar ne bileyim e, maddi açıdan değerlendirilmemeli. Yani... Sadece e, e, parasal açıdan, maddi açıdan değil, insani açıdan düşünmek gerek. Yani kimsenin kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok, az çok işte hepimiz insanız. Acıyı çeken insanı görüp onların acısına ortak olmak, onların acısını hafifletmek gerekir, her kim olursa olsun. Ama bu durum işte değişir mi? Benim çok ümidim yok. De gözüken de o zaten. Ee, bir şey daha sormak istiyorum son olarak. Birleşmiş <gülüyor> Milletler e, bu konuda bir e, çabası var mı? Orada bir faaliyeti var mı? Valla yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler e, Yüksek Mülteci Komiserliği burada 2015'ten beri duruyor. <gülüyor> duruyor ve bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar kendi çaplarında ama ben o kadar yüksek e, seviyelerle ilgili çok net konuşamayacağım ama 5 yıl geçti durum çok daha kötüye gidiyor o zaman e, herhalde çok bir şey yaptığını söyleyemeyiz maalesef veya durumu çok daha hani, iyiye doğru çevirmeye çalıştığını söyleyemeyiz maalesef daha üst taraflardaki daha üst seviyelerdeki insanların e, bu durumu çok çözme gibi bir niyetleri olduğunu zannetmiyorum. Açıkçası fikrim budur. Evet. Metin çok teşekkür ederim. Midilli'den, Morya kampından Metin Kodalak'la beraber bu hafta programı bitirmiş olduk. E, çok teşekkür ederim bütün yalınlığıyla gördüklerini, bildiklerini, tecrübeni ve bu konunun hikayesini bize anlattığın için. Deniz ben e, teşekkür ederim. Tabii içimde dolmuş. Böyle çok da zamandır Türkçe'de pek konuşmuyordum. <gülüyor> o yüzden e, yani hiç beni aradın ve bunları anlatma fırsatını verdin. İnsanlar bunları dinler. Ne bileyim en azından kafasında birkaç soru işareti, kaç fikir oluşur ve inşallah da ne bileyim birkaç başka kişiye bir faydası, yardımı olur. İnsanların ne kadar az kişiye de olsa yardım yardımdır. İnsanların durumunu iyiye çevirmek için herkesin az veya çok elinden geldiği kadar elini taşın altına koyup yardımcı olması gerekir. Evet. Normalde bambaşka ada hikayeleri anlatıyoruz. Bu hafta senden de bambaşka bir ada hikayesi dinlemiş olduk. Midilli Adası'ndan. Metin Kodalak'la beraberdik. Tekrar çok çok teşekkürler Metin. Eyvallah. Eyvallah Deniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Önümüzdeki hafta Salı günü yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.